Économie écologique. Hazırlayıp sunanlar: Perin Cengiz, Barış Gençay Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programından herkese günaydınlar, merhabalar. Ee, geçtiğimiz hafta sonu e, Van'da e, ilginç bir toplantı gerçekleşti. E, Mezopotamya Ekoloji e, Hareketinin ...birinci genel konferansı... ...ben de katılımcılar arasındaydım... ...çok önemli konular tartışıldı... ...konuşuldu... ...aslında Mezopotamya Ekoloji Hareketi'ni... ...dinleyicilerimiz daha önce... ...duymuş olabilir ama... ...belki tam olarak... ...bugüne kadar neler yapıyorlar... E, neler yaptılar bundan sonra neler yapacaklar Hedefleri neler Hangi alanlarda e, çalışıyorlar e, Neler ortaya koydular e, Bu zamana kadar e, Birazdan bunları konuşacağız ama e, Onun e, konuğumuza e, Geçmeden önce Çok kısa e, bilgi vereyim e, Mezopotamya Ekoloji Hareketi 2010 e, yılında kurulmuş e, Şu anda 14 ilde e, Aktif e, meclis ve Girişimleri e, bulunuyor ee, bu süreç içerisinde e, 8 tane ilde e, 7 veya 8 ilde sanıyorum şimdi onun doğrusunu öğreniriz e, çalıştaylar gerçekleştirilmiş e, bölgedeki e, illerde ve bu çalıştayların hepsi. Genel konferansta e, okundu, üzerlerinden geçildi ve ardından da bütün bu e, çalışmaların sonucu olarak bir e, sonuç bildirgesi e, yayınlandı. Elbette tabii yani Türkiye'nin e, doğusundan batısına, e, kuzeyinden güneyine her bölgesinde ee, doğal yaşam ve yaşam alanlarıyla ilgili saldırılar, talan, rant e, ve gasp e, politikalarına maruz kalıyor Türkiye'nin her bölgesi ama aynı zamanda e, Türkiye'nin Kürt coğrafyası e, bütün bunlara ek olarak e, çatışma, sürgün, ve göç e, politikalarına da e, maruz kalıyor. E, bu e, meyanda da e, bütün doğal, e, kültürel ve tarihsel e, varlıkların e, kıyımına ve kırımına e, şahit oluyoruz e, epeyden beri. E, şimdi bunlarla ilgili e, Topyek'ün e, Mezopotamya Ekoloji Hareketi bunlarla ilgili bir takım çalışmalar gerçekleştirdi. Bölgede neler yapılması ile neler yapılması gerektiğiyle ilgili e, çalıştı e, bugüne kadar. Şimdi bunların detaylarını e, Mezopotamya Ekoloji Hareketi Eş Başkanı Seher Ataş ile konuşacağız. Seher Hanım günaydın. Merhabalar günaydın. E, şimdi ben tabii çok kısa bir özet yapmaya çalıştım ama esas e, Mezopotamya e, Ekoloji Hareketi hangi e, ihtiyaçtan kuruldu, ne zaman kuruldu, nerelerde örgütlüsünüz? İsterseniz biraz onunla başlayalım daha sonra da bu e, yaptığınız çalıştayların içeriğine geçelim. Ben de e, herkese merhabalar, siz sevgiler, selamlar istiyorum. E, size de kolay gelsin. Teşekkürler. E, Konuk ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Sesinizi duyurmak için e, güzel bir platform. Evet. E, yani ben hemen şöyle başlayayım. E, önce biz yani bu e, Mezopotamya Ekoloji Hareketi e, hangi ihtiyaç olduğu ee, öncelikle tüm yemeklerini cömertçe bizimle paylaşan doğanın kapital modernlikenin sınırsız istekleri artık bu sınırı biz belirleyemiyoruz karşısında küt etmek e, üzere olduğunu biliyoruz artık e, doğa e, insan ihtiyaçları karşısında çökmek üzere e, aynı zamanda doğa talanı ve dur demek için artık bir meclis çatısı altından toplanması gerekiyordu. Hı hı yani biz de yerle, bu ihtiyaçtan dolayı toplumsal ekoloji perspektifinin en temel ayağı olan meclislerimizi kurduk hı hı. biliyorsunuz yani meclisler en temel örgün, örgütlenme modelleridir evet. bu ihtiyaçta sesimizi çıkarabileceğimiz Yerelden yönetim yani katılımcı Demokrasinin en büyük ihtiyacıydı hı hı. Ee, Sizin de bilgi verdiğiniz gibi e, 2010'da Mezopotamya Ekoloji Hareketi e, Mezopotamya Ekoloji Formundan sonra Kulamışını ilan etti hı hı. Ee, Gerçekten e, Hani e, ilerisi için ve günümüz içinde e, Çok e, kendimiz e, Ve bence genel kamuda bu Umut vadeden bir e, Çatı altında toplandık. Evet. E, yani etanol su maden böyle açımdan düşündünüz mü bunun zengin olan orta doğu coğrafyasında yaşayan halkların e, bu rezervler üzerinden sömürülmesi yerinden edilmesi göçe zorlanması e, biraz e, biraz değil yani bu, bu hareketin e, aslında nereden çıktığını e, çok güzel e, şekillendiriyor hı hı. hani biz bunun en canlı ee, ve en mühim e, örneğini Şengal'de en yakın ve Kobani'de en yakın zamanda gördük evet. ee, Bunlar e, kendi e, doğal e, rezervleri üzerine e, bir savaşa tabi tutuldular e, Ki biliyorsunuz Şengal'de ayrıca etnik kıyımın e, e, yanında Bu kıyımın boyutları da ekolojik, ekonomi, kültürel ve toplumsal alanlarda kendini göstermiştir hı hı. Ee, yani genel olarak e, doğma şeyi budur yani bir fincesi. Evet, evet. Ee, siz de belirttiğiniz şu anda e, Nezokatamya Ekoloji Hareketi 14 ilde aktif olarak meclislerimiz kuruldu. Hı hı. Ee, yaklaşık 11 ilde de girişimcilerimiz girişimlerimiz mevcuttur. Evet. Yani günümüz e, kapitalist modernitenin e, ve devletin topluma yani insanlara ve doğaya yaptığı saldırıya Karşı e, Medepatanın ekoloji hareketi bir e, dur deme platformu olacak. Hı hı hı. Evet. E, peki bu 14 il içinde neler var ve e, şey hangi iller var ve bu illerde e, ne gibi e, çalışmalar yapıldı? Hı hı, tabii ki. Biz şimdi e, şöyle e, Antep, Urfa, Mardin, Yalvaç, Amet, e, Muş, Van, e, e, Batman, e, Siirt. E, düşünüyorum unutmamak için dersin evet e Hatça Bitlis burada aktif meclislerimiz bulunuyor ve girişimlerimiz de var. Evet. E, biz 8 tane çalıştay gerçekleştirdik. Evet. Ben yani aslında bunların kısa kısa Tabii tabii şimdi da... tabi tabi onlara geçelim zaten. Yani bu Hı -hı. çünkü aslında Hı -hı. enteresan da bir model e, uygulamışsınız. Her Hı -hı. kentte e, farklı bir konu başlığıyla gerçekleştirdiğiniz çalıştayları hangi ilde hangi konuyu e, ele aldınız? Biraz e, onlardan e, bilgi verelim dinleyicilerimize. Ben biraz daha hani bu e, giriş kısmında biraz daha mevcut kalori hareketinin ilkeleri. Hani Hı -hı. neyle ilgileniyoruz? Biz evet. ne yapıyoruz? Yani e, sevgi, bir topluluk mu? Yani insanlar aslında e, Kürdistan yani ne, Kürt coğrafyasında bu biliniyor. Ama e, sesimizi daha çok duyurmak adına bizim arasında en belirleyici olan biz yer yer bir bütün olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Hiçbir güç, yani egemen hiçbir bir gücün bunu bölemeyeceğini, sınırlandıramayacağını, ekolojik yıkıma doğayı tabi tutamayacağını ilke olarak benimsedik. Biz erkek egemen sisteme karşı demokratik, ekolojik, ekonomik, en önemli kadın özgürlükçü bir paradigma'ya dayanıyoruz. Evet. İlkelerimizde bunu benimsedik yani iktizacı sistemin hani e, nasıl diye Milliyetçiciniyetçi yani bu kavramları körükleyen e, yoklarına karşı e, daha e, dediğim gibi demokratik bir e, temelde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. E, ekolojik sorunları mesela paradigmasal düzeyde ele alıyor yani yerel olduğu kadar bir küresel çözümlerde Hı -hı. küresel uluslararası konularla da Hmm. ilgileniyoruz. Evet. Ee, aslında e, tam olarak hani nasıl insan hakları varsa diğer yani tüm varlıkların da bu tür e, veya çeşitlerine göre hakları vardır. Ee, yani ekoloji hareketini e, kapitalist modernitenin işte toprağımızı, suyumuzu, havamızı istediği gibi işleyip Metalaştırmasına, e, sınırsız bir çar elde etme e, düşüncesine karşı duruyoruz. E, yani bu insanları üretimden işte her türlü sosyal, siyasal, ek, ekonomik e, planlarına karşı e, tüm e, canlıların yaşam haklarının sonuncusu e, olmayı ilke edindik. Hı hı. Yani savaşın yani aslında şu anda Kürt coğrafyası içinde en elzem en büyük sorun savaş şu anda. Savaşın çevresi ünündeki yıkımını teşhir ediyoruz. Evet. Yani savaşsız bir dünya için kesinlikle mücadelemiz vardır. Evet i̇şte zaten o, ekoloji hareketlerinin temelinde de aslında Aynen. esas itibariyle barış temiz, adil, eşit bir dünyada yaşama hedefi vardır aslında. Barış bütün ekoloji hareketlerinin temelinde yer alan evet çok önemli bir... Yani böyle aklıma geldikçe ben yine şey yaparım ama açlık ve yoksulluğu derinleştiren mesela hani sadaka kültürü yerine artık yardım yani Türkiye'de maalesef bu yardım etme mantığı sadaka kültürü yerine biz üretine dayalı komünal bir dayanışma e, ağ oluşturmak istiyoruz. Hı. Kentlerin kontrolsüz büyümesine e, karşıyız. E, yani böyle genel olarak başlıklarımız böyle. HES'lere, barajlara termik nükleer santrallere kaya gazı bunları özellikle saymak istiyorum. Maden, evet. kom, taş ocakları e, yapımına karşıyız. Evet. E, hali hazırda dersinde Kürt coğrafyasında yapılan e, ve yapılması planlanan keslerin barajların e, çalışmalarının durdurulması. Maden Aynen. çalışmaları da var ayrıca değil mi o bölgelerde Aynen. biliyoruz Aden madenler evet Kesinlikle bunların acilen durdurulması, ıslah edilmesi. E, e, çalıştaylarımızla başlayalım biz e, genel olarak e, şimdi isterseniz e, bir ara verelim. Ee, aradan sonra çalıştaylara geçelim. Tamam. Tamam. tamam yani. Şimdi bir ara tamam. veriyoruz. Aradan sonra Mezopotamya Ekoloji Hareketinin faaliyetleriyle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Okay, right? 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda e, ara vermiştik. Arada Aynur'dan İncir Ağacısı'nın şarkısını Dinledik. Programımızın ilk yarısında Mezopotamya Ekoloji Hareketi Eş Başkanı Seher Ataş bize hareketlerinin hangi ihtiyaçtan doğduğunu, nasıl kurulduğunu, bugüne kadar hangi fikriyatla hareket ettiklerini bize anlattı. Şimdi daha önce yaptıkları çalıştaylar var. Şimdi o çalıştaylar hakkında biraz bilgi alalım Seher Hanım'dan. Var. Biz ilk çalıştayımızı yani sıralama anlamında değil ama Dersin'de biz orman çalıştayını gerçekleştirdik 10 Ocak 2016 tarihinde. Evet. Bu çalıştayında ama konusu ormanların bir ağaç topluluğu değil aslında bir ekosistem olduğu gerçeğinden yola çıkıldı. Hı hı. İşte ve bu orman ekosistemi sahip olması gerektiği temelinde bir çalıştay oluşturuldu. Bu konuda ekolojik duyarlılığa sahip kişiler, bu konuda bilgi, teknik bilgiye sahip kişilerle bir çalıştay gerçekleştirildi. Evet. Ve daha çok Türk coğrafyasındaki orman varlıkları ve ekosistemi yani devlet zihniyeti tarafından yok edilme stratejisi. Biliyorsunuz ki 40 yıldır e, süren savaş boyunca yok olmadığı e, noktasına gelmiştir. Evet. E, bunun üzerine Çavuştay'da Çövüştay, gen, genel olarak e, konuşulan ve sonradan da e, Mezopotam ekoloji e, hayalistisinin e, ilçeleri e, olacak e, sonuç e, kararlar alındı burada. Hı hı. E, yani biz e, burada eğer Ormanın bir ekosistem olduğu ve bunun kaşınmasının e, mümkün olmadığı üzerine e, konuşuldu ve kararlar alındı. Evet. E, yani e, ekonomik gelirler getirmesi ya da kırsal kalkınma amacıyla işte bal ormanı, gelir getirici tür ormanı e, ne bileyim şimdi tür işte sosyal ormancılık gibi isimlerle orman e, alanlarına ya da kenarlarına yapılacak müdahalelerin ee, engellenmesi e, bu çalışmayımızın yine konusuydu. Evet. Ee, mesela ağaçlandırma ve meyvecilik çalışmaları dikimi yapılacak türlerin e, en önemlisi bölge eko, e, ekosistemine uygunluğu konusunda uzman uzman görüşü alındıktan sonra e, pilot bölgelerin belirlenip bu çalışmaların hayata geçirilmesi e, çalışması, kararlaştırılması alındı. E, Bilhikçiliğini önlemek için e, kesinlikle eğitim çalışmaları tüm çalışmaları yapılması gerektiği birbirine tekrar e, görüş birliğine e, varıldı. Evet. E, orman kamusal doğal bir varlık olarak bilmektir. E, ve bütün insanların e, kullanımına e, açılmalıdır. E, bir, bir gelir getirmesi, bir e, kar amacıyla ormanlık alanlara karışılmaması gerekiyor. Bunun üzerine e, yine dediğim gibi bir fikir e, birliği oldu hı hı. E, mevcut Orman alanlarının alanların, e, iş, e, işlenmesi ile ilgili olarak e, Almanya'da e, işletim modeli e, olarak seçen bir ve de bu kullanılıyor bunun üzerine bu yöntemliğiü üzerine e, Türkiye'de Kürtçe orrafasında uygulaması nasıl olabilir e, e, kararı çıktı bu, bu şeyle kutacak araştırılacak evet yani mera alanlarının e, ormanlaştırılmaması ya da orman alanlarının meraya çevrilmemesi üzerine e, ve ağır savaş koşulları aslında yani insanaş, insansızlaştırılan hakkında ve üretim süreçlerinin büyük oranda darba yediği yani özellikle coğrafyamızda köy, köylerimiz, arazilerimizin işsiz ve maden şirketlerine satmak zorunda kalıyorlar. Ve hmm. satmaya mecbur bırakılıyorlar. Evet. bunun karşısında e, duracağımız e, kararları çıktı. Hmm. Evet. E, gene, genel olarak e, yani sadece kırsal alanda değil, kentlerin de, yani iklim ve ekosisteme uyumlu uyumlu e, sonucunda ağaçların üretimi e, üzerine bir ne kararlar alındı. Evet. Ve birçok e, kararımız oldu. de yaptık biz e, hmm. bu orman çalıştayını. E, yine daha bir e, su çalıştayı yaptık 12 13 Aralık içinin eee 15'te sonuçlarımız da aşiye düşüşle temel düşüncesi doğada her varlığın yeterli miktarı yeterli kalitede suya erişmesi çünkü suyumuz fazlasıyla ticarileştirdi. Yani hayatını idame ettirmesinde en temel şart insanların ön şart sudur ve sudur bir yaşam hakkıdır. Hı -hı. Yani bundan hareketle insanlar arası ilişkilerde suya erişim, kutumsal adaletin ilk ya da en önemli ön koşullarından biridir. Bunun üzerine çalıştığı gerçekleştirdik. Bunun sonucu birçok ülkede büyük kitleler ya da yani büyük ya su kesintilerine uğruyorlar ya da suya erişmek için çok fazla para harcıyorlar ve bu para ödeyerek suya sahip olma durumunda insanları yoksullaştırıyor. diyor. Daha da bizim yoksullaştırdığı için yani bu siyasetler Türkiye'de de kesinlikle geçerli. Yani su hizmeti kentlerde ticarileştirilir. Ticaret özellikle de kırsalda onlarca kafin doğrudan özelleştirilmesiyle kendini gösterdi. Hani derelerin şirketlere elektrik, enerjik, sanatçılığıyla satıldı. E, akarsular birer birer ses ve barajlarda yok edilmek üzere. Evet. E, Yenak sularımız özellikle aşırı ve geliksiz ile e, geriletilerek çöküntülere neden olmakta. su genel olarak... E, Komşu buydu. Hı hı. Bunun üzerine e, yine e, bu konuda e, teknik bilgiye sahip kişilerle görüştük. E, özellikle yani suyun ticarileştirmesi mantığı e, çok yanlış. Yani su kullanımı kesinlikle e, kamusal olmalıdır. Evet. Bunun üzerine tartışmamızı e, gerçekleştirdik. Burada tabii ki birçok e, bizim ekoloji e, hareketi olarak ilke dediğimiz. E, Işte. Ee, bir, bir kentim içime tamamen iyi kalitede musluktan sağlanması yani bu hedef için tüm gerekli yatırımların yapılması suyun içebilir yani kendi çeşnemizi açtığımızda e, suyumuzu içebilir bilmeliyiz hmm. yani Türkiye'de bu su var var yani bu e, bunların ticari pek şişeleri yani dolayı tarif ettiğimiz o pek şişelerinden su almak zorunda değiliz evet ee, biz kendi çeşnelerimizden, musralarımızı doldurup suyumuzu içebilmeliyiz. Evet. Peki e, orman su e, bunun dışında başka herhalde enerji konusunda, e, yine tarım konusunda, ekolojik kentler konusunda değil mi e, çalıştaylarımız çevre sağlık, oldu? çevre, sağlık, çevre enerji, sağlığı, çevre komünal ekonomi, e, evet. doğal tarım çalıştayı, ekoteknoloji çalıştayını yaptık. Hı hı, evet. Bunlar genel olarak bunlar yapıldı Evet Peki şimdi aslında zamanımızda da alıyorken aslında çok kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiniz bunların evet. detaylarına Mezopotamya ekoloji sitesinden de ulaşabilir Eğer ilgisini çeken dinleyicilerimiz varsa Evet Peki yani bundan sonra yakın dönemdeki belki hedeflerinizden birkaç cümleyle bahsedelim ve programımızı böyle kapatalım. Tamam. Ee, yani ben öndelikle e, Kürt coğrafyasındaki e, tarihsel, kültürel ve e, çevresel tahribatlar işte dilin, müziğin yok edilmesi, asimilasyon politikalarının e, yaşanması, yaşatılması, e, acele kamulaştırma ile kentleri yakıp yıkıp istediğini Yapma zihniyetine karşı duracağız biz ekoloji hareketi olarak. Evet. Kes baraj yapımları devam etmekte biz bunların kapatılması, durdurulması ve ıslah edilmesi e, için e, karşılarında olacağız. Öncelikle Lide, Sur, Ciddi'de acil, acele, e, tam amacı bilinmeyen, kamulaştırma. E, ya gidilmekte biz e, bunların e, önünde duracağız. E, birkaç başlık var bunları billendirmek istiyorum. Hasankeyif'te Uğur Su Barajı bitmek üzere tarih, kültür, su altında kalacak. Ne insanlar göçe büyük metropollere ve böylece de yani kenterdeki o çarpık yapıya doğru yine e, bir göç olacak. Silvan'daki Deli Goderne var, baraj yapılacak. Biz bunun yine karşında olacağız e, ve yani Türk coğrafyasında e, göründüğü gibi doğal yaşam tehdit altında bunların karşısında ekoloji hareketi olarak bu çalışmalarıyla hemen e, e, önemli duracağız. Evet. E, savaş başta olmak üzere e, bu yıkımların, bu savaşın durdurulması e, kesinlikle bizim önemli konularımız. Hı -hı. Biz evet. e, aslında konferansı da siz biraz açıkladınız e, biz e, 170 delegenin yani sargı miller arasında 170 delegenin katıldığı Türkiye'de birçok e, platformunda sizin de katılımınıza gerçekleştirdiğimiz e, çok güzel bir konferans oldu. Onun konferans sonuç belirgesinde e, birkaç e, iletmek istediğim konu var. Şimdi buna da... E, ulaşmak isteyenler ulaşabilir Tabii mezopotamya ekoloji hareketi nokta zaten sonuç bildirgesi de yer alıyor. Ee, aslında bu haftalık süremiz doldu ama önümüzdeki günlerde tabii siz de çalışmalarınızı e, sürdürdükçe ve ortaya yeni şeyler koydukça biz de sizleri buralarda e, ağırlamayı ee, yine devam edeceğiz ee, Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız ben için ediyorum. Son bir cümle e, Tabii buyurun istiyorum. Enerjimiz, suyumuz, ormanımız Yani ormanımız bunlar bizimdir Bunlar konu kullanılması Gereken e, şey Bunların Türkiye'ye iletişimine karşıyız. Ben bir teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Biz teşekkür Tekrar ederiz. Tekrar bir program olursa konuşuruz. Evet. Bu hafta Mezopotamya Ekoloji Hareketi Eş Başkanı Seher Ataş'ı ağırladık. Programımızın da sonuna da gelmiş bulunuyoruz böylelikle. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji